sunuz da gidecek. Sohbetimizin ismi Bedü zaman ve tasavvuf. Sohbetimizin ismi Bedü zaman ve tasavvuf. Risaleyi Nur küllesi altında tasavvufun önemi nedir? Mektubat 29. Mektup Dokuzuncu kısım da tasavvuf üstad bediül zaman açıklamış. Eğer sabrede Risale-i nur külliyatından Hazreti üstadımız bediül Hazretlerinin lisanının mübarekinden tasavvuf nedir bediül zaman ve tasavvuf? Mehmet 40 Hoca, ikinci faydalandığımız eser Risale-i Nur Külliyatından Mektubat. 29. Mektup, 9. Kısım Telviat-ı Tisa, inşallah Rabbim lütfederse size bunun sohbetini yapmaya çalışacağım inşallah. Allah'ın lütfu Resulullah'ın bereketi saadat-ı Kiran'ın himmetiyle anlatmaya çalışacağım inşallah. Kıymetliler tam 50 sene önce bu tarikatın hattının nakşi bendi hey'le etmek imkanını buldum. Allah lütfetti. Kaus kasre Kasrevi Seyyid Abdurrahman şeyh Mevlûsi Hazretlerinin elini tutmak bir müessir oldu. Ondan önce boluda Mulla Muhyiddin Hazretlerinden ders aldım. Sonra Seyyid de İki Şeyh'ten daha ders aldım. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin türbesinde ikinci Molla Muhyiddin'den ders almak nasibi müessere oldu. Kavsımıza geldiğimde üç dört tane mübareğin tarikatının feyzini İdrak Etmeye Anlamaya ya Çalıştım İşte Rabbim Ne Lütfetti Bugün Elimize Geçti Elhamdülillah Sohbetimizi Bediüzzaman Hazretlerinden Seçmemin Maksadı Bu Ahir Zamanda İki tane kol ümmetü Muhammed'in hidayetine vesile oluyor. birincisi tarikat-ı aliyeler Nakşibendiye, Kadriye, Rifaye, Mevleviye, Halvetiye, Tiştiye, Şeriat-ı Muhammediye uyan hak tarikatlar ümmetü Muhammed'in irşadına Hidayetine 1400 senedir hizmet ediyorlar. Üstad Bediüzzaman ise yakın tarihim bir mücetdi. Zamanın garısı Şeyh Abdullahi Müşşinî Hazretleri mücetdiği zaman da Üstad Bediüzzaman idi. Allah'a zimşat, Üstad Bediüzzaman'ın hazretlerine verdiği fütuhat, verdiği rahmet, verdiği tevfik ve inayetle Kur'an'ın mucizül beyanın tefsirini Risale-i Nur Külliyatı olarak ortaya koydu. Üstadın en mühim bir sözü bu asıl tarikat zamanı değildir sözünü bu asırda söyledi. Bunun tefsir tevilini Mehmet 40. Hoca'dan Bediüzzaman ve tasavvuf ismindeki şu eserden şimdi tarikat zamanı değildir. İman kurtarma zamanıdır sözünü... Biiznillahi Teala biraz sonra açıklayacağım. Allah sabırlar versin. Anlatana kolaylık versin. Dinleyene ilahi idrak versin. Hem risale nuru Nur'undan... Hem tarikatı Aliye'nin fütuhatından hem de kavsız zamanın irşadından Allah bütün ümmeti Muhammed Mustafa'yı eylesin. İmanımızın kurtulmasına vesile kılsın. Ahiret ve akibetimizi hayırlı kılsın. Günlerden bir gün 50 sene önce Gavs-ı Kanservî Hazretleri'nin saadetli elini tuttum. Senem 1959, Ocah'ın 16'sı, recep Şerif'in ilk cuma günü, bu benim hayatımın doğum günü, saadetle teşerruf etme vakti olduğu için ne tarihini unuttum, ne de hadiselerin hakikatinden uzak kaldım. 16 Ocak 1959. E nedir bu? Eğer bu yol olmasa muhakkak sapıklık içinde kalacaktım. Muhakkak şeriyet-i Muhammed'i terk edecektim. Asırın icabı, zamanın haçeti, bulunduğum muhitin ahvali Bizi böyle bir çirkin yola götürecekti muhakkak. Recep-i ilk cuma günü Hazreti Gavs'ı kasrevi ile teşerrüf etmek imkanını buldu. Tarihleri unutmuyorum. Kasten de tekrar ediyorum. Gün geldi kavusumuz Hazretleri bana buyurdu Mehmet Sen bir hoca önüne oturmadın Şeriat bilgisi senin çok az Bunun için sen Risale-i Nur oku buyurdu Bu buyurduğu günden kaç gün veya kısa bir zaman önce Allah'ın lütfu illa rüya gördüm. Kalsın Kasr'e veya Hazretleri şu önümdeki kürsünün şu tarafında oturuyor. Ben de bu tarafında oturuyorum. Ortada çok büyük bir Kur'an'a azim şam var. Biz Kur'an'a azim-i yağını yiyoruz. Ama gözümün gördüğü bir yağ yok. Maddi olarak ne zeytin yağı gibi, ne tereyağı gibi bir yağ yok. Ama ben biliyorum ki biz Kur'an'a azim-i <gülüyor> yağını yiyoruz. Demek bu tarikatın nakşibendiye... Kur'an'ın yağını yer Bir delikanlı geldi On sekiz yaşında Kuranı azim gösterdi Ortada Kur'an' azim maddeten de çok büyük Kur'an'ın balını da yiyin Balını da yiyin Balını da yiyin buyurdu Rüya bitti Rüya bitti Uyandım. Tarikatın akşı ben diye Kur'an'ın yağı ya balı ne? Sonra Kavsımızın sen risale Nur oku sözüyle askeri görevle Diyarbakır'a gittim. Mehmet Kayalar isminde Allah kanına rahmet etsin. Emekli bir yüzbaşı Risale-i Nur külliyatına Diyarbakır'da çok âli bir hizmet yapıyor. Bana dediler, ben Risale-i Nur nerede bulurum, kime gideyim? Sen bekire git, Mehmet Kayalar emekli yüzbaşıyı bul, o sana Risale-i Nur tedarik eder. Mehmet Kayaları buldun. Vakit gece Dicle Nehri kenarında kalabalık bir risale Nur talebesi Mehmet Kayalar'ın Risale-i Nur okumasından tefsir tevilinden istifade ediyorlar. Sohbet bir ara rüyalara intikali etti. Mehmet Kayalar bizi sağ tarafta ben de solundayım. Benim elbisem resmi subayı elbisesi bu bakımdan bana bir izzet ikram içinde bulundu. Cemaate buyurdu ki İçinizde rüya gören yok mu? Elini o kaldırdı anlattı Bu kaldırdı anlattı Ben böylece cemaate bakarken Kuran'ın balını yedi diyen zat Delikanlı sol tarafında oturuyor Allah Muhammed aşkına Nasıl kardeşlerimizi görüyorum Takkesiyle Cesediyle Baktım rüyamdaki O muhterem aynı Aklım Başımdan gitti Sanki bir Kazan sıcak suyu Üstüme döktüler Dedim Mehmet abi Ben de bir rüya gördüm Müsaade etsen Arz etsem Mehmet Kayala Buyur efendim dedi dedim benim rüya Kasım Hız Seyyid Abdülhakim Hazretleri ile biz Kur'an'ı okuruyorduk mübarek bir tarafta oturmuş ben bir tarafta biz Kur'an'a zimşanın yağını yiyormuşuyor. ama elimizde maddi şu şurup gibi bir yağ yok şu var ya şu delikanlı Geldi aynen etle kemikle Kur'an'ı mucizi beyanı gösterdi Balını yiyin balını da yiyin buyurdu Milleti şu şu vuruşa getirdi bu Mehmet Kayanalar Benim rüyamı Gani İmmet bildi Tabi dedi Tarikatlar Kur'an'ın yahuysa Risale-i Nur'da balıdır. Bu asır balsız olmaz. Risale iman kalesidir. Hidayete vesiledir. Herkesin itikadını bu cüzül beyan Kur'an'a göre düzeltti, anlattı, anlattı. Benim gayretime dokundu. Ya o Kur'an'ın balını yiyelim ama biz yağını yiyormuşuz. Bizim yağ ortadan kayboldu. Dedim yüzbaşım, müsaade et. ortalık iyice aydınlansın. Sen Kur'an'ın yağını kaybettin. Sanki duymamış gibi oldun. Risale-i Türkenliği senedir imanla hizmet etti. Bu Kur'an'ın yağı 1400 senedir bütün ümmeti Muhammed'in evlerini aydınlatıyor. 1400 senedir bitmeyen bu yal kalplere muhabbet, gönüllere iman hakikatı Kur'an'a yapışmaya vesile oluyor. Haksızlık ettin sen, yüzbaşım. Kaybetime dokundu. E Kur'an'ın bir hakikati balsa, Kur'an'ın bir hakikatı da yal idi. Yüzbaşım, buyur efendim, gel sülf olalım. Bütün İslam evlerini gezelim. ''Yağsız bir ev görecek misin?'' ''Ev fakir bir evde yarım kilo kırık şişede bir pamuk yağı bir zeytin yağı bulunur.'' ''Ama bütün şeyi gezelim bal bulunan ev kaç tane çıkar?'' Gözbaşı sustu. ''Gözbaşım susma.'' Bal yüz evde on evde varsa Yağ yüz evinin yüzünde de var Sen yağı unutma Sulf olalım Nasıl olacağız efendim Kur'an'ın yağını Balına karıştıralım Müşterek yiyelim dedi Tamam dedi kabul İşte böylece Kur'an'ın yalrıyla, Kur'an'ın balrıyla ikisini bir araya karıştırmak mümkün oldu. risale Nur topladım, okumaya başladım. Üstadı rüyamda gördüm. Üstad Bedir zamanı radıyallahu anh'ım benim babamın evindeyiz. Üst kat üst kattaki odamıza girmiş misafiri bulunuyor. Merdivenden çıkıyoruz ikinci kata. Annem arkadan geliyor. Annem bakire kız. Evlenmemiş rüya tabii bu. Anne ne var oğlum? Sen bekar kızsın. Üstad hiç evlenmemiş bekar bir muhterem arifi billah. Seni ona vereyim. Rüyam bitti. Rüyamı anlattım. O zamanki ehli tarika. E sen annenin üstade versen üstad neyin olur? Babalığım olur. Demek seni evlatlığı kabul etmiş. Yığınan bal, ustadı bize baba makamında ortaya çıkardı. İkinci bir iyi ya. Ben subay dünyada şu kürsü gibi bir mekanda yüzey yakın askerle silahla ayakta bulunuyoruz. Düşman karşıki cephelere mevzilenmiş. Neredeyse ateş açıp bizi yok etme durumuna düşürecek. Ben baktım subayı olarak da, Ya böyle durulur mu? Biz de mevzilenelim. Mevzi ararken Üstad Bediüzzaman Hazretleri hazır oldu. Beni takip et takip ettim minare gibi kuyu gibi minareyi tez bir çukurluğa indik merdivenlerden bulunduğum mekan yemyeşil camdan bir kubbe rahmeti rahman yağıyor yemyeşil camdan olduğundan kubbe Yağan yağmuru suları... ...yeşil yeşil akıyor. İçeriye girdim tek kubbe. Baktım iki kubbe oldu. Sağ taraf Nakşibendi kubbesi... ...sol taraf Bedir zaman Said-i Nur kubbesi oldu. Üstad sol tarafa girdi... Bana baktı, ben sağ taraftaki kubbede ikamet ettim. Sonra bulunduğum mekanın karşısında sahne gibi yüksek, şükürsü gibi yüksek bir mekanı aliyede 300 tane nakşibendi, sadat-ı kiramı oturuyor. Üstad kaldı öbür kubbede. Ben kaldım Nakşi kubbesinde. Sadatı Nakşi Beledi, Tarikat-ı Aliye'nin hakikatlerini birer birer izah ettiler. En son Kavs-ı Kasrevi, Seyit Abdülhakimi Hüseyin Hazretleri ayağa kalktı. Cesed-i paki iki tane oldu, İki iki insan gibi. Birisi elini kaldırırsa öbürü de kaldırıyor. Birisini söylerse öbürü de aynısını söylüyor. Kavsımız Tarikat-ı Ali'yi çok tafsil etti, hakikatini şerh etti. Sonunda çay dağıttılar, rüya bitti. Kavsıl Kasrevi'ye vardım. Daha doğrusu, Kavsımızın en büyük oğlu, Seyyid Muhammed Hazretleri, beni ertesi günü aldı, Kasri'ye götürdü. Ben rüyayı naklettim. Kavsıl Kasrevi, tefsir tervil buyurdu. Dedi o muharebe, İman ve İslam muharebesidir. Cihattır. İmanın kurtarmak için herkes cihat etmeye mecburdur. O yeşil kubbe şeriat Muhammedidir. Kimse şeriat-ı kubbesine girmeden imanını kurtarması mümkün değildir. Yağın yağmur Allah'ın rahmetinin misalidir. Senin sağ kubbede kalman ölünceye kadar bu tarikatın Nakşibendiye'den ayrılmayacağının alametidir. İnşallah sen ölene kadar tarikatın bendiği terk etmeyeceksin hamdolsun. Böylece Risale-i okumaya başladım. Sonra bir aralık verdim okumada. Daha sonra hem risale hem de tarikatları en ameline, Acizane, fakirane ede eda etmeye çalıştım, çalışıyoruz. bir izni Allahı Kıymetli, muhteremler, gözünün nuru kardeşler. Bu bakımdan rızalı'nın nuru, tarikatın nakşibendiye bakışı nedir? Üstad Bedir zaman tarikat hakkında ne buyurmuş? Şimdiki Ümmet-i Muhammed'i Çeşit çeşit konuşmalar Rivayetler tezahür eder Kimisi şu der Kimisi bu der Kimisi şöyle der Kimisi böyle der Gelin Risale-i Nur talebelerinin sözleriyle değil, Üstad zamanın tasavvuf ismindeki Risale-i Nur mektubattaki yazısını, Erzurum'un en meşhur hocalarından Mehmet 40. Efendi Hazretlerinin, Bediüzzaman ve tasavvuf ismindeki eserini hep birlikte göze alalım, otur otur. Otur kardeş ya koyup gitmek olmaz ki, iki dakika oturdum kaç olur mu böyle, olmaz ki böyle. Mektubat 29. cümle Mektub 9. bölüm Telviat-ı Tisa 9. telvihte Üstad Bediüzzaman Turuluk ve Lahiliyet hakkında 9 telvi açıklama yapacağım buyurmuş elhamdülillah mektubatta çok geniş vermiş mektubattaki tasavvuf ve tarikat açıklaması bir nakşibendi şeyhinin tarikatı nakşibendi açıklamasından hiçbir farkı yok aynı tasavvuf nedir Tarikat nedir? Şerh etmiş, çok kısa bir bakış atfedelim. Tarikat nedir? Şeye geçeceğiz, zaman tasavvuf 40. hocaya. Önce şu kitaptan kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Tarikat nedir? tarikatın gayihin maksadı, marifet ve inkişaf ve hakayihi imaniye olarak, Miracı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem gölgesinde, vesayesi altında, kalp ayağı illa bir seyri suluku ruhanin neticesinde, zevki, hali, bir derece şuhudi iman hakikatlarını Kur'an'ın mazhariyetiyle tasavvuf ve tarikat ile ulvi bir sır insani bir kemalli beşeridir. Üstet Bediüzzaman buyuruyor ki insanın kalbi binlerce alemin manevi bir haritası hükmündedir. İnsanın mahiyetindeki kalbi kainatın hakikatlarının sığındığı bir kale bir çekirdek hükmündedir. Ehli velayetin yazdığı milyonlarca nurani kitaplar bunu gösteriyor buyunu yok telvi bu şeyd-i şimdi şeyd-i suluk nedir açıklayacağım bu şeyd-i ki kalbinin hareketlerin ruhaniyesinin anahtarları vesileleri zikri ilahi tefekkürdür üçüncü telvi Velayet, velilik bir hücçetir, risalettir. Peygamberin risaletinin bir delilidir. Tarikat ise bir burhanlı şeriatı. Şeriatın en kuvvet bir burhanıdır. Önemli yerine okuyup çok uzatmayacağım konuya gireceğim inşallah. buyuruyor ki Üstad zaman Rahmetullahi Aleyh en basit bir ehli tarikatın sofisi de ehli delaletin hücumun zamanında imanlarını muhafaza eder. E bizim tarikattan beklediğimiz bu değil mi? Bir daha burayı okuyorum, önemine binaen. Bu tarikatın en küçük bir neferi, sofisi, adi bir samimi ehli tarikat. Ehli tarikat, mürşidine ve tarikatına olan muhabbetle Zamanın zındıkasına girmez. imanının kurtarı Günah işleyebilir, günahkar olur. Ama kafir olmaz buyuruyor Üstad. Mektubat 428. sayfede. O tarikatın zevki vasıtasıyla, muhabbeti evliya cihetiyle, İmanın kurtarır... ...günahı kebahiri işler... ...fasık olur... ...amma kafiri olmaz... ...kolaylıkla zindikaya sokulmaz... ...zindika... ...bu asırın... ...imansızlık cereyanları... ...islenme karşı... ...düşmanlıkları... ...her türlü şerli... ...süflü hareketleri ehl-i zındıkanın amelidir. Üstad buyuruyor ki, zındıkaya giremez, tarikatta hissesi olmayan, kalbi harekete gelmeyen, bir muhakkik alim zat da olsa, şimdiki zındıkaların desizlerine karşı, ...kendini tam muhafaza etmesi müşküldür. Allah aşkına bunu dinleyin ne olur? Tarikatta hiç sesi yok. Tarikatta girmemiş. Kalbinin tasavvufla harekete geçirmemiş. Ama çok yüksek muhakkik bir alim. Mertebesi çok yüksek bir alim. Zat. ...şimdiki zındıkaların desiselerine karşı... ...kendini tam muhafaza etmesi müşkülleşmiştir. Ama yukarıda okuduğum... ...bu tarikatın en küçük bir neferi... ...adi bir samimi ehli tarikat... ...zahirin mütefenninden, ...doktordan, mühendisten... ...her türlü zahir ilim sahiplerinden... ...daha ziyade kendini muhafaza eder. Bu müjde yetmez mi? En muhakkak alimler... ...bu devrenin dinsazlık çelik alanına kendini muhafaza edemez. En mütefennin doktor, mühendis, profesör, doçent neyse... Bu asırda en küçük rütbeli samimi bir ehli tarikatın bu ehli mütefendinden daha ziyade kendisini muhafaza eder. o zevki tarikat vasıtasıyla ve muhabbeti evliya cihetiyle imanını kurtarır. Şahit istiyorum bir tane gelin. Bunu şahitle okuyalım. Bir kişi şahitlik için gelsin. Şuraya. Allah aşkına dinleyin bunu. Yerini bulayım iki gözüm. Şahit getiriyorum ki. Ya konuşmayayım ne geldin git sen şuraya. Gözlüğü yok bilmem ne yok. Niye çıktın geldin buraya. Yerini bulayım demin buldum tamam. Adi. Adi. Adi bir samimi ehli tarikat. Canlı oku biraz. Adi bir samimi ehli tarikat. Sur zahiri bir mütefendinden daha ziyade kendini muhafaza eder. O evki tarikat vasıtasıyla o, o zevki tarikat sevki. o zevki tarikat vasıtasıyla ve o bu muhabbeti evliya cihetiyle imanını kurtarır. Doğru mu oturdum? Doğru. Doğru. E bizim davamız iman kurtarma davası değil mi? El mütefeninden, doktor, mühendisten, profesörden daha ziyade tarikatının samimi bir müridi, tarikatına olan şiddet bir muhabbet ile itimat ettiği, aktab kabul ettiği silsileli meşayiği onun nazarında hiçbir şey çürütemez çürütemediği için onlardan itimadını kesmez onlardan itimadını kesmezse zındıkaya giremez tarikatta hissesi olmayan kalbi harekete gelmeyen bir muhakkik Alim zat da olsa şimdiki zındıkaların desiselerine, hilelerine karşı kendini tam muhafaza etmesi müşkülleşmiştir. Demek tarikatını olan muhabbet, evliyayı olan hüsnü niyet, bu zamanın fitnelerinden kendini korur, imanını muhafaza eder. Günahı işleyip fasık olabilir. Ama kafiri olmaz. E gaye iman davasıdır. Bir daha okuyacağım. Kitaba geçeceğim. Tarikatın dini ve uhrevi. Ruhani çok mühim ulvi neticelerinden sarfı nazar. Yalnız alemi İslam içindeki kutsu bir rabdan olan o kuvvetin inkişafına birleşip artmasına en birinci tesirli hararetli vasıtalar, tarikatlar olmuştur. Tarikatın dini ve uhrevi ruhani pek çok neticelerinden en önemlisi ne olmuş? Müminler arasında kusur bir rapıta inkişaf ettirmiş, kalplerde geliştirmiş, en birinci tesirli vasıta tarikatlar olduğu gibi allemi küfrün siyaseti Hristiyan'ın nuru İslamiyet'i söndürmek için mititisch hücumlarına karşı üç mümin sarsılmaz İslam kalelerinden tarikatlar bir önemli kale olmuş oturuyor. Şun çevürsün Allah aşkına dünyesel bozuluk gitmesi cemaatin dağılmasına sebeb oluyor. yeniden gel yeniden gel. susun şey fazla konuşmak terk eder. Hristiyanların alemi alemin küfrün nuru İslamiyeti söndürmek için müthiş hücumlarına karşı dahi üç mühim sarsılmaz İslam kalelerinden bir kale tarikatlar olmuştur. Merkezi hilafet İstanbul'da 550 sene bütün alemi Hıristiyanın karşısında İslam'ın muhafaza ettiren İstanbul'da 500 yerde fışkıran tevhid nurları İslam'daki merkezi ehli imanın mühim bir noktayı istinadı. Ve o büyük camilerin arkasındaki tekkelerde Allah Allah diyenlerin kuvveti i imaniyeleri marifet-i ilahiyeden gelen muhabbet-i ruhaniye juşu 550 sene İslam düşmanlarının Hristiyanlarının Hristiyanların İslam'a hücumlarını telsirsiz hale getiren 550 sene 500 yerde tarikatların tekkelerinde cezbe ile Allah Allah zikirlerin cuşu huruşları hıristiyanın kafirlerin hücumun zamanında İslamiyet'in korunmasının en büyük bir vesilesi olmuş anlaşıldı mı burası ehli küfür ehli Hristiyan. İslam'ı yıkmak için hücum ettikleri zaman İslam'ın en mühim bir kalesi tarikatlar olmuş. Bu kale 550 sene Hıristiyanların karşısında İstanbul'un büyük camilerinin arkasında 500 tekkede fışkıran Allah Allah zikirlerinin cezbeyi ruhaniyeleri olmuş buyuruyor. Demek ferden imanımızın kurtulmasının sebep olmuş tarikatlar saniyen İslam devletlerinin en önemlisi Osmanlı'ya hücum eden kafirin, Hristiyanın İstanbul'daki Osmanlı'ya tesiri edemeyişi 500 caminin arkasında 550 tek elli tekke Allah Allah zikirleriyle cezbeleriyle şu huruşları kafirin fitnesini kırmış ümmeti Muhammed'in hakikatını korumuş burayı anlatabildim bilmiyorum kardeşler evet hayır deyin hamd olsun Ey akılsız hamiyet furuşlar, ey sahtekar milliyet perverler, tarikatın hayatı, ictimaiyeni bu güzel hasenatının sevaplarını çürütecek hangi seyyiatlar var söyleyiniz buyuruyor. Ey akılsız hamiyet furuşlar, Ey sahtekar milliyet perverler, tarikatın hayatı, İslamiyemizde bu güzel hareketlerinin sevaplarının çürütecek hangi kusullar var siz söyleyiniz buyuruyor. İşte bu kısa izahtan sonra da Üstad Mehmet 40. Hocanın bediul zaman ve tasavvuf ismindeki eserine biiznillahi teala giriyoruz. Niye 40 hocanın eserini seçtin? E, Risale-i Tarikat'tan nasıl bakıyor? Üstad Bediüzzaman tarikata haşa cephemi almış. Ehli tarikatın hakikatlarını gavs gelen Geylan'ın ben gibi yüksek ariflerden Risale-i hakikatını rahmetiyle sulanmış. Bu bakımdan da Mehmet 40. Hoca Allah razı olsun bu eseri kaleme almış. Mehmet 40. Hoca Aslen Erzurumlu 1982 senesinde dünyayı şereflendirmiş. 1998'de Erzurum'da bu mübarek esere mukaddeme yazmış. Demek 1998'de hayatta sordum Erzurumlu muhteremlere vefat etmemiş canı cennet işleri Allah akıbeti en yüksek bir nuraniyet ile... Ali olsun inşallah Teala. Neye bu kadar girdim? Üç oldu tekrarlıyordum. Tasavvufu bizatim Mehmet 40. hoca geniş tafsili etmiş. Mektubattaki ehli tasavvufun hakikatını telviatı sayı çok güzel açıklanmış bu bakımdan risale nuru Nur tarikata karşı mıdır? Üstad Bediüzzaman ehli tarikata karşı mıdır? risale Nur külliyatı tarikatı aliyelere karşı mıdır? Bunu açıklamak ve her birimizi bu konuda bilgilendirip ümmet Muhammed'in hizmetine yararlı bir hale getirmek lazım geliyor. Başlıyorum açıklamaya. Tasavvuf tarikat nedir? Üstadın ki ne okudun? Bir de mübarek 40. Hocanın ki ne okuyalım? Ama iyi değil. Bu tarikatın faydasını idrak edersek onla elimizle demir gibi sımsıkı tutarız imanımızın kurtulmasına hidayetimize ilahi bir vesile olur inşallah ualla. Tasavvuf farz ve farz ve vacipleri hakkıyla edadan sonra Meratibi İlahiye ile Allah'a Yakınlık Kesbetmektir Farz ve vacipleri yaptı Sonra Nafilelerle Allah'a Yaklaşmak istedi İşte bu Meratif ve Allah'a yakınını kesbetmek Tasavvuftur İkinci tarih Tasavvuf Kitap ve sünnete Tam ittiba ve ahlak-ı ilahiye ile taalluk ettikten sonra. Demek tasavvuf Kur'an'a sımsıkı sarılmayı, Allah Resulü'nün sünnetine yapışmayı. Sonra Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak için. Kur'an'ın ahlakı nedir? Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakı hamidesidir. Masivahi terk ederek Rızayı ilahiye mütevecci olmak tarikatı aliyeti. Demek farz olan kitaba sarılacağız, sünnetlere sarılacağız, ahlakımızı Kur'an ahlakından çevirmeye çalışacağız. Kur'an ahlakına çevirmek için seyyatımızı, günahlarımızı terk edeceğiz amel ve ibadetlerimize sımsıkı sarılacağız farzları terk etmeyeceğiz ta ki Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış olan bu çok güzel bu tarif 3 Tasavvuf. hayatı nefis namına değil hak namına yaşamaktır bu tarifi duymadım ben Allah biliyor. Hayatı nefsin zevkleri, eğlenceleri, nefsin arzularını yolunda sarf etmek değil Hak Teala'nın hesabına yaşamak tasavvuftu. Ne kadar güzel Allah için. Cidden tüylerim diken diken oluyor okurken. Kalbi elmas gibi ahkam-i ilahiyenin şeffaf düşüncelerinde temizlenmek, nefsi arındırmak tasavvuftur. Tasavvuf şeriyete riayetle vüsuldür. Biraz sonra şeriyet, tarikat, hakikat nedir? onu açıklarken bu konuya daha çok gireceğiz inşallahü teala. Tasavvuf Arapçada yol manasıındadır. Tasavvuf lisanında Allah'a yakın olmak için onun rızasını kazanmak maksadıyla takip edilen yol tasavvuf'tur. Hadi bir tarif et bakalım. Tasavvuf Allah'a kurbiyet yakınlık peydah etmek için Allah'ın ızasını kazanmak maksadıyla takip edilen nurani yol tasavvuftur. Tasavvufun mevzuu gayesi nedir? Bakalım sorarlarsa ne cevap vereceğiz? Tasavvufun mevzuu İnsanın nefsini teskiye, ruhunu tasfiye, ahlakını güzelleştirmektir. Demek tasavvufun üç umdesi var. Nefsini teskiye, ruhunu tasfiye, ahlakını güzelleştirmek. Nefsinin teskiye, teskiye nefsin çirkin ahlakını bir annenin pirinçten taşı ayıkladığı gibi nefsin şirkin huylarını insan hayatından ayıklamak tezkiyede. Yalan söylemek, ehli tasavvuf ayıklar, gıybet etmek, haram yekmek, bir kadına kıza zinakar bakmak, kul hakkına tecavüz. ''Anababa hukukuna riayetsizlik gibi nefsin sevmediği kumar, alkol, işki, fuhşiyat, binbir lezzet içinde yaşamaktan bir annenin pirincin taşını ayıkladığı gibi nefsin çirkinliklerini ayıklamak teskiyedir. Gel nefsimizi teskiye edelim.'' dedim. Ne anlayacağız? Nefsin, şirkün huyularını ayıklamak anlayacağız. Ne kadar hoş ya Rabbim. Ruhu tasfiye. Ruh muhabbet ilahiye makamıdır. Biraz sonra fırsat gelirse letaifleri anlatırken ruhun vazifesi muhabbeti ilahiye için yaratılmıştır. Arş-ı dokuz bin sene yukarıda kalbin makamı, ondan da dokuz bin nurani sene yukarıda ruhun makamı vardır. Arşın üstündedir. Vazife-i kutsiyesi nedir? Vazife-i kutsiyesi muhabbeti ilahiye dönmektir. E ruhunu tasviye, et. Ruh ne yapar? Muhabbeti dünyaya nefis insanın çevirir. Kıymetliler, nefisin iki başı vardır Hüseyin amca. Birisi iki anlamımızın ortasında, birisi göbeğimizde. Bu iki başla bütün vücuda tasarruf eder. Yukarıdaki baş gözlere, beyine, buruna, dile, Kulakları tasarruf eder. Yani şu nefisin makamı nurani yaratılmış letaifleri dünya zevkinden nefsini teskiye etmek, ruhunu muhabbeti ilahiye müdahale eden nef nefsin sıfatlarından arındırmak, tasfiye olun ruh muhabbeti ilahiye ister nefis ruhu ne yapar esiri almış bir asker gibi kendi keyfinde kullanır muhabbeti ilahiyi Allah'a çevirmek lazımken muhabbeti dünyaya çevirir muhabbeti alkole çevirir muhabbeti zinaya çevirir muhabbeti fuhşiyata çevirir Hayatı boşa israfa çevirir. Halbuki tasavvufun sermayesi muhabbet-i ilahiyedir. Kazanırız, kazanırız. Ne kazanırız muhabbet-i Bu muhabbet Allah'ın müteveşşi olunca nefsin çirkin huyları letaiflere taluk ta eden, Menfi tesislerin ortadan kalkar. Kalbin vazifesi, çok kısa söyleyeceğim yola gideceğiz. Kalbin vazifesi, huzuri ilahiyedir. Nefsinle elinden alındaki nefisle huzuri ilahiye olan kalp, huzuru dünyaya mütecem.